Chernobyl nükleer kazasının yıl dönümüne 63 gün kaldı. Geçen hafta Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Dairesi Başkanı Ivo de Boer istifa kararı aldı. Bu karar başarısızlıkla sonuçlanan Kopenhag'dan yalnızca 2 ay sonra geldi. Yaklaşık 4 yıldan beri bu görevde bulunan de Boer'ün istifası 1 Temmuz'dan itibaren geçerlilik kazanacak. De Boer istifasının şimdiden açıklamasının nedeni Aralık 2010'da yapılacak Meksika İklim Zirvesi'ne Dek yerine yeni bir isim bulunabilmesi olduğunu belirtti. Bakalım de Byrne yerine geçecek kişi iklim değişikliğiyle uluslararası mücadeleyi güçlendirmeyi başarabilecek mi? Gezegenin geleceği için bu son derece önemli bir konu. Kaliforniya Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre Kaliforniya sahilinin en önemli şehirlerinden San Francisco'nun sisi yakında yok olabilir. Bölgedeki sis Kaliforniya kıyılarındaki serin deniz ile sıcak karasal kesimler arasındaki sıcaklık farkı sonucunda oluşuyor. Kaliforniya Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre 1901 yılından beri sis oranı %56'dan %42'ye düştü. Bu da bir gündeki sis süresinin 3 saat azalmasına denk geliyor. Amerikan Ulusal Bilim Akademisi dergisinde yayınlanan sonuçlar, kıyı bölgesindeki havaalanlarında yapılan ölçümler sonucunda bir araya getirilen bulgulara dayanıyor. Küresel ısınma nedeniyle aradaki sıcaklık farkının azalması ise sisin etkisini azaltarak soğutucu özelliğine sekte vuruyor. Bu ise bölgenin en güzel ve yüzbinlerce yıllık Redwood ormanını ciddi şekilde tehdit ediyor. Araştırmaya göre bölgedeki sis, Redwood ormanındaki su varlığının korunması için son derece önemli. Düzenli ortaya çıkan sisin kaybolması durumunda ormanın yok olabileceğini öngörmek çok da zor değil. Büyük şirketlerin çevreye verdikleri zararı ödemeleri gerektiği yönünde tüm dünyada politik baskılar artıyor. Büyük şirketlerin çevre üstündeki etkilerini ve bu etkilerin nasıl bertaraf edileceğini gösteren yeni bir Birleşmiş Milletler araştırması bu konuda harekete geçilmesi için ilk adım olacak. Önemli bir araştırmanın sonuçları ise Birleşmiş Milletler özel danışmanı Pavan Sukdev'in yürüttüğü Ekosistemler ve Biyoçeşitliliğin Ekonomisi adıyla 2010 sonunda yayınlanacak. Sukdev şirketlerin çevreye verdikleri zarar önlenmezse 2050'ye dek küresel ekonominin ciddi bir krizle %7 oranında küçüleceğini söyledi. Birleşik Krallık Çevre Genel Sekreteri Hillary Benn, politik liderlerin yalnızca iklim değişikliğine neden olmaya değil, biyolojik çeşitliliğe zarar vermeye de yaptırım uygulanması gerektiğini söylemişti. Tabii ki burada esas sorun ekonomi, iklim ve biyolojik çeşitlilik krizi ekonomik yapının ...bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. 2009'da çevreye en çok zarar veren... ...sektörün altyapı hizmetleri... ...olduğu da belirlendi. Bu alandan kaynaklanan zararın... ...400 milyar dolar... ...olduğu belirtildi. Bunun büyük kısmından... ...karbondioksit ve sera gazları... ...sorumlu. Nükleer atıklar... ...asit yağmurları, fabrika bacalarından... ...çıkan dumanlar ve sudaki... ...metal kirliliği de bu alanda... ...çevreye zarar veren diğer ciddi başlıklar. Altyapı hizmetlerini... 300 milyar dolar maliyetle madencilik, ormancılık ve kimyasal şirketler gibi ham madde üreten şirketler takip ediyor. Araba, yiyecek, içecek ve oyuncak şirketleri gibi tüketim maddeleri üreten şirketler de 290 milyar dolarla 3. sırada. Çevreye en az zarar veren sektörler ise iletişim, sağlık, teknoloji ve finans. Her birinin çevreye verdiği yıllık zarar 250 milyar doların altında. Bütün bu zararların toplamının neden olduğu kayıplar düşünüldüğünde... Ekonomik sistemimizin bize yarardan çok zarar getirdiği aşikar. O zaman ekonomiyi yeniden yapılandırmak üzere neden büyük bir gayretin olmadığını da anlamak mümkün değil. Hindistan Çevre Bakanı Jayram Ramesh, kamuoyuna karşı çıktığı için Hindistan'da Geydoğlu patlıcan üretimine izin verilmeyeceğini açıklamıştı. Kongre'de Ramesh'i bu konuda desteklediğini açıkladı. Kongre, Geydoğlu sebzelerin insan sağlığına zarar vermediği netleşene kadar ticari tarıma izin verilmemesi gerektiğini söyledi. Hatta ülkede bilimsel düzeyde GDO'nun insan sağlığına zarar vermediğine ilişkin konsensüs sağlanana dek üretim yapılmaması gerektiği de belirtildi. Kongre'nin de bu kararın arkasında durması Hindistan'da gıda güvenliğinin geleceği için son derece önemli ve iyi bir haber olarak karşımıza çıkıyor. Bakalım daha ne kadar GDO'lu tohumların ülkeye girmesine karşı direnmeyi gerçekleştirecekler. Bakalım ülkemizde bu konuda neler olacak. Her geçen gün araştırmalar yeni ve temiz enerji kaynakları bulabileceğimizi gösteriyor. Üstelik bildiğimiz yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin yatırımlar her geçen gün artıyor. Enerji verimliliği teknolojileri her geçen gün gelişiyor. Buna rağmen nükleerdeki bu ısrar niye diye insan kendi kendine soruyor. Siz de nükleer kabusa dur demek için nükleer.greenpeace.org adresine girin. Yenilenebilir enerjiden yana duran 1 milyon kişi arasına katılın. Çernobil nükleer kazasının 24. yıldönümüne geri sayım devam ediyor. Son 63 gün. Sağlıcakla kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özesi